El-Mennan el ismiyle alakalı inşallah. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin bu ismi Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetinde gelen isimlerinden bir tanesi. İmam Ahmet bin Hanbel Rahimullah ve başkaları Enes İbni Malik radıyallahu anhudan rivayet ettikleri hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın şöyle dua ettiğini duyur. Adam diyor ki, Allahümme, ini sâluk be ânna lâk illa ve al ikram Allah resulü sallallahu aleyhi ve sellem adamın böyle dua ettiğini duyunca diyor ki, lâqad sâlta Allah bismihi al ma kâkisan Allah Azze ve Celle'nin ismi azam duasıyla dua ettin. اَلَّذ۪ي اِذَا دُعَيَ بِهِ ve وَاِذَا سُؤْلَ بِهِ اَعْتَى İsmi azam duası ki kendisiyle dua edildiği zaman icabet edilir. Kendisiyle istendiği zaman verilen ismi azam duasıyla dua ettidur. Bu hadiste El-Mennan ismi geçiyor ve Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam da bunu ekrar ediyor. Allahumme اِنِّي أَسَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدِ Ya Rabbi hamt sanadır. Ve ben senden istiyorum ki la ilaha illa ent. Senden başka hakkıyla ibadet edilecek yoktur. Sen birsin, la şerikelek. Senin hiçbir ortağın yoktur. المنن بدع السماوات والأرض. Sen mennansın. Çokça verensin. Göklerin ve yerin, yeri hiç yoktan var edensin. Sen celal ve ikram sahibisin. Evet. Allah Resulü Vesselam kendisiyle dua edildiği zaman icabet edilen, kendisiyle istendiği zaman verilen ismi azam duasıyla dua etmiştir buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Kardeşlerim daha önceki derslerimizde de geldiği gibi Elmennen kelimesi Allah Azze ve Celle çokça verendir manası. Allah Azze ve Celle karşılıksız çokça verendir. Allah Azze ve Celle'nin ihsanı geniş olandır. Allah kullarına vermesi bol olandır. Ve Allah Azze ve Celle lütuf ve ikramda bulunarak kullarına iyilikte bulunandır, iyilik yapandır. Ve mutlak olarak Allah'tan başka iyilik sahibi ya da çokça veren ya da karşılıksız veren Başka birisi, bir ilah yoktur. Allah Azze ve Celle istemeden önce kullarına verendir. İhtiyaçlarını bilendir. Allah kullarına karşı çok cömert olandır. Ve Allah'tan başka iyilik sever, nimetler veren ve cömert olan yoktur. Allah yüce ve büyük olandır. Ve bu... Allah Azze ve Celle'nin bu ismi yani El-Mennan ismi facir olsun, mümin olsun, günahkar olsun hepsinin üzerinde de tecelli etmiştir. Allah Azze ve Celle'nin bu karşılıksız verme ya da bolca verme nimeti. Allah bolca verendir. Allah Azze ve Celle'nin yaptığı her şey çok güzeldir. Allah'ın rahmeti geniştir. Allah'ın iyilik etmesi lütfu geniş olandır. Allah Azze ve Celle muttarrin dediğimiz ihtiyaç sahiplerinin dualarına icabet edendir. Allah Azze ve Celle sıkıntıları giderendir. Allah Azze ve Celle dertlilere yardım edendir. Her türlü zorluklara, belaya, insanlar sebeplere tutulduğu zaman onlara yardım edendir. Ve onların vuku bulmasını engelleyendir Allah Azze ve Celle ve bütün bunlar nedir Allah Azze ve Celle'nin El-Mennan isminin manasıyla alakalı şeylerdir Allah çokça verendir Subhanahu ve Teala kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin kullarına en büyük iyiliğinden en büyük lütfundan bir tanesi de kullarına selam'a. Yani hidayete erdirmesi Allah Azze ve Celle'nin bir kuluna olabilecek en büyük minneti, en büyük iyiliği, en büyük ihsanı, en büyük lütfudur kardeşlerim. Ve Allah Azze ve Celle'nin her türlü onu müdafaa etmesi, onu savunması, günahlara karşı onu koruması ve onun kalbinde kalbine imanı sevdirmesi, kalbinde o imanı süslemesi ve onlara her türlü küfrü, fıskı ve isyanı kerih gönder, göndürme, e, gördürmesi Allah Azze ve Celle'nin kullarına en büyük ihsanından bir tanesidir. Hatta en büyük ihsanız, ihsanıdır kardeşlerim. Demek ki Allah Azze ve Celle hidayet etmesi en büyük iyiliktir, en büyük lütuftur. Allah Azze ve Celle onlara, o mümin kullarına, hiç kendisine daha istemeden vermiştir subhanahu ve teala. Ve Allah azze ve celle isimleriyle kendisini onlara tanıttı, tanıtmıştır. Ve emrettiği her şeyde ne vardır? Muhakkak bir güzellik, bir rahmet ve bir ihsan vardır Allah subhanahu ve teala. Ve eğer bir şey yasaklamışsa da muhakkak ki, bu da nedir Allah'ın bir hikmeti gereğidir ki onun asla yani onlara karşı mümin kullarına karşı bir e, cimriliği ya da başka bir şey değildir. Eğer Allah Azze ve Celle kullarına karşı bir şeyde yasaklamışsa muhakkak onların onda bir nedir menfaati bir şeyi vardır. Yoksa herhangi bir zarardan dolayı yani onlara gelebilecek bir e, menfaat nedir? Asla ve asla yoktur. Bir şeyde emretmişse muhakkak onda bir ihsan, muhakkak onda bir rahmet vardır. Allah subhanahu ve teala'dan. Evet ve Allah azze ve celle en güzel şekilde onlara nasihatta bulunmuş, onlara vasiyet etmiş, en güzel özellikleri müminlere emretmiştir. Olabilecek en güzel. Ve söz olarak, amel olarak ne kadar çirkinlik varsa da Hepsini Allah azze ve celle onlara yasaklamış, haram kılmıştır ve onlara mümin kullarına her türlü ilim ve marifet yolunu genişletmiştir Allah azze ve celle. Onlara hidayet kapılarını açmıştır ve Allah'ı razı edecek ve günahlardan uzak durmasına sebep olacak her türlü yolu onlara göstermiştir, onlara tanıtmıştır Allah azze ve celle. Ve yine Rabbi Azze ve Celle'yi kızdıracak, öfkelendirecek, gazabına sebep olacak her türlü yolu da onlara öğretmiştir. İşte bütün bu nimetler ancak ve ancak Allah Azze ve Celle'nin elindedir. Tıpkı Nahl suresi 18. ayeti kerimesinde dediği gibi buyurduğu gibi Allah Subhanahu ve Taala'nın ve in tauddu Allahi la tuhsuha. Eğer şayet sizler Allah Azze ve Celle'nin nimetlerini sayacak olsanız bunu yapamazsınız, sayamazsınız. Çünkü saymakla bitecek nimet değildir bunlar. Ve yine Allah Azze ve Celle Nahl suresi 53. ayeti kerimesinde buyurduğu gibi وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْ Allah Başınıza gelecek bir hidayet, bir sıhhat cisminizde, bedeninizde, rızkınızda, çocuğunuzda bir genişlik veya ne kadar nimet varsa bilin ki hepsi yalnız ve yalnız Allah Azze ve Celle'dendir buyurur Subhanahu ve Teala. Ve her kim bu Allah Azze ve Celle'nin nimetinin çokluğunu görmek isterse ne yapması? Kur'an-ı Kerim'e bakması yeter. Evet Allah Azze ve Celle kullarına karşı iyilikle alakalı, onlara bu din üzere, İslam üzere hidayet verdiğini ve insanları bu şirkin, küfrün e, karanlığından çıkardığından bahseder Subhanahu ve Teala. Ve dediğimiz gibi bu olabilecek en büyük nimettir Allah Azze ve Celle'nin kullarına verdiği. Allah Azze ve Celle Nisa suresi 94. ayeti kerimesinde buyuruyor ki, Ya eyyuhallezine amanu. اِذَا دَرَبْتُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوا Ey iman edenler, Allah yolunda sefere çıktığınız zaman araştırın. Gerekli araştırmaları yapın. Nereye giriyorsunuz, nereye çıkıyorsunuz öğrenin. وَلَا تَقُولُ لِمَنْ أَلْقَى اِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Ve sakın size selam veren bir kimseye, Yolculuk esnasında yani sefere çıkmışken cihad esnasında size biri gelip selam verirse sakın dünya hayatının geçici menfaatine yani ganimete göz dikerek sen müminsin demeyin. Allah katında pek çok ganimetler vardır. Daha önce siz de öyle idiniz de Allah size lütuf da bulundu da onun için iyice araştırın. Çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Hakkıyla haberdar olandır buyuruyor Allah azze ve celle. Ve yine Hucurat Suresi 17. ayeti kerime de diyor ki: "Yemunnunun aleyke en eslemu." Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, o Arabiler, Bedeviler gelip kendilerinin İslam olmalarını, Müslüman olmalarını senin başı senin sana başa kakarlar diyor. Kul la temnun ala islamikum. Peki sakın ola ki la temunnu aleyye islamekum. Kul la temunnu aleyye islamekum. Sakın ola ki diyor sizin Müslüman olmanızı bana ne yapmayın? Bana baş, bana başıma kalkmayın. Benillâhu yemunnu aleykum en hedâkum lil îmâni in kuntum sadıqîn. Tam tersine eğer doğru kimseler iseniz sizi imanı erdirmesinden dolayı Allah size lütufta bulunmuştur diyor. Yani olabilecek en büyük lütuf, en büyük iyilik Allah Azze ve Celle'nin sizi ne yapması? Hidayete erdirmesidir. Buyuruyor Allah Subhanahu ve Taala. Yine Allah Azze ve Celle Hucurat Suresi 7-8. ayeti kerimesinde وَلَاكِنَّ اللّٰهُ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ <الْإِمَانُ> Fakat Allah Azze ve Celle sizin kalbinize imanı sevdirdi ve zeynehu fi kulubikum ve onu yani imanı sizin kalpleriniz için ne yaptı süslendirdi süslü kıldı Allah subhanahu ve taala ve kerra aleikum el kufra ve'l fusuk küfrü fusuku günah işlemeyi ve isyanı karşı gelmeyi de kerih gördürdü tiksindirdi Allah subhanahu ve taala hulaika humur rasidun işte bunlar doğru yolda olanların ta kendileridir buyuruyor. Fadlen binal minallahi ve ni'me vallahu alimun hakim. Bu Allah tarafından bir nimet ve üstün lüftür fazilettir. Allah alimdir, her şeyi bilendir. Allah hakimdir, hikmet sahibidir. Ve yine kardeşlerim Allah azze ve celle kullarına en büyük iyiliklerinden en büyük minnet dediğimiz iyilik lütfundan bir tanesi de kullarına peygamberler göndermesidir. Ve bu ümmete de peygamberlerin en hayırlısı olan ve seçilmiş olan Nebileri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi göndermiş olması bu ümmet için yapılabilecek en büyük Allah Azze ve iyiliği ve lütfu olmuştur. Diyor ki Allah Azze ve Celle Nahl Suresi 36. ayeti kerimesinde لَقَدْ بَعَثْنَا fi kulli ummetin رَسُولًا اَنِعْبُدُ اللّٰهَا Muhakkak ki biz her ümmete bir peygamber gönderdik. Allah'a ibadet etsinler ve tağuttan da kaçınsınlar diye biz her ümmete bir peygamber gönderdik. Bu Allah Azze ve Celle'nin kullarına en büyük nimetidir. Ve yine diyor ki Allah Azze ve Celle Fatır suresi 24. ayeti kelimesinde. وَإِمْ مِنْ أُمَّةٍ illa خَلَى ف۪يهَا <نذير> Muhakkak ki her ümmete bir uyarıcı gelmiştir buyuruyor Allah Azze ve Celle. Ve yine Aliman Suresi 124. ayeti kerimesinde buyuruyor ki Allah subhanahu ve teala. لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ Muhakkak ki Allah müminlere iyilikte bulunmuştur, lütufta bulunmuştur. اِذْ بَعَثَ ف۪يهِمْ رَسُولًا من kendi içlerinden kendi nefislerinden onlara bir peygamber bir rasul göndermiştir. Yetlu aleyhim ayetihi, O peygamber onlara Allah'ın ayetlerini okur. Ve ve onları temizler. Şirk bataklığından, şirk pisliğinden, küfür pisliğinden onları temizler. Ve yuallimuhumul kitabe vel hikme onlara kitabı ve hikmeti sünneti öğretir. Ve inkanu min qablu lefi dalalin mubin Muhakkak onlar nedir? Daha önce apaçık bir sapıklık içerisindeydiler diyor Allah Azze ve Celle. Ve Allah'ın bu ümmeti şirkin ve her türlü küfrün bataklığından peygamber göndererek kurtarması, zulümattan karanlıklardan aydınlığa çıkarması bu ümmet için yapılabilecek Allah'ın en büyük lütfu, en büyük iyiliğidir kardeşlerim. Allah azze ve celle'ye ne kadar hamd etsek azdır kardeşlerim. Ve yine Allah azze ve celle nebiylerini gönderdiği peygamberlerini ve mümin kullarını da güçlü kılmış, onlara yardım etmiştir. Subhanu taala. Diyor ki Allah azze ve celle Saffat suresi 114'ten 100 18. ayet-i kerimeler arasında "Laqad ala Musa Harun" Muhakkak ki biz Musa ve Harun'a iyilik yaptık diyor. İyilikte bulunduk, lütufta bulunduk. وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظ۪يمِ O ikisini yani Musa ve Harun aleyhissalamı ve onu ikisinin kavmini çok büyük bir sıkıntıdan kurtardık diyor Allah Azze ve Celle. sarnahum فَكَانُوا هُمُ الْغَالِب۪ينَ Ve onlara yardım ettik ve onlar üstün geldi diyor Allah Azze ve Celle. Kime? Musa'nın kavmine. Musa ve Harun aleyhisselama, aleyhisselama ve kavmine yardım ediyor ve galip geliyorlar. Allah'ın yardımıyla ve onlara hükümlerimizi açıklayan kitabı yani Tevrat'ı verdik diyor Allah Azze ve Celle. وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاتَ الْمُسْتَقِيمِ Ve onları dost doğru yola hidayet ettik diyor Allah Azze ve Celle. Saffat 114 ve 118'te. Ve yine diyor ki Allah Azze ve Celle Kasas Suresi 5 ve 6. ayeti kerimelerinde. وَنُرِيدُوا اَنَّمُنَّ عَلَى اللَّذ۪ينَ اصْتُدْعِفُوا fil الْأَرْضِ Ve biz yeryüzünde zayıf düşen kimselere, İyilikte bulunmak istiyoruzdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ve nec'alehum eimeten ve nec'alehum el ve onları önderler kılmak ve onları varisler kılmak istiyoruz. Ve menkinnahum fil ardı ve nuriya fir'aun ve hamana ve junuduhuma minhum ma kanu yahdarun ve Allah azze ve celle yeryüzünde onları kudret yani güçlük güç sahibi yapmak kılalım ve onların eliyle Firavun'a, Haman'a ve o ikisinin askerlerine ne yapalım? Çekine geldikleri şeyleri, sakındıkları şeyleri gösterelim istiyoruz diyor Allah Azze ve Celle. Ve yine kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin mümin kullarına en büyük iyiliklerinden, iyiliğinden bir tanesi de Allah Azze ve Celle'nin mümin kullarını cennetine girdirmesi, bu onları da cehenneminden kurtarmasıdır. Ve Bununla alakalı diyor ki Allah azze ve celle Tur Suresi 26 ve 28. ayet-i kerimesinde. Kalu <gülüyor> inna kunna qablu fi ehlina mushfiqin. Onlar derlerdi ki şüphesiz daha önce biz ailemiz içinde yaşarken Allah'a isyandan korkardık. Fe Allahu aleyna wa qana azab ve Allah da bize lütfetti. İyilikte bulundu ve bizi iliklere kadar işleyen cehennem azabından kurtardı. İnna kunna min qabl nad'uhu biz daha önce Allah'a yalvarıp duruyorduk. İnnehu huvel berrur rahim muhakkak ki Allah iyilik edendir. Allah rahimdir. Çok merhametlidir. Ve yine A'raf suresi 43. ayeti kerimesinde buyuruyor ki Allah azze ve celle İnna kunna ve قال الحمد لله الذين ve قال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله هنت bizi buna eriştiren Allah'a mahsustur. Eğer Allah'ın bizi buraya eriştirmesi olmasaydı muhakkak biz hidayete ermiş olamazdık diyor. لقد جاءت رسل ربنا بالحق muhakkak ki Rabbimizin resulleri peygamberleri bize hak olarak geldi hakkı getirdiler ve nudu antilkumul cennetu uristumuha bima kuntum tamelun ve onlara işte yaptığınız iyi işler sayesinde kendisine varis kıldığınız kılındığınız cennet diye seslenilir diyor. Evet kardeşlerim eğer bir kimse Allah Azze ve Celle'nin bu ismini tanırsa kesin olarak şunu bilir ki iyilik sahibi olan, lütuf sahibi olan ancak ve ancak Allah Azze ve Celle'dir başka bir şey değildir. O yüzden Allah Azze ve Celle'ye çokça hamd eder verdiği nimetlerden dolayı ve Allah Azze ve Celle'ye verdiği nimetlerden ve lütuflardan dolayı Allah'a çokça hamd, ve Allah Azze ve Celle'ye çokça şükür eder. Çünkü ihsan sahibi sadece ve sadece Allah'tır. Ne kadar sayarsanız sayın Allah Azze ve Celle'nin üzerimizde olan nimetini mümkün değil sayamayız, bitiremeyiz kardeşlerim. Bir sihat, bir rızık, bir evlat ve bir emniyet, bir güven. Allah'a hamdü senalar olsun kardeşlerim. Kul قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِي اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ اللَّتِي اَنْ عَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى <وَالِدَي> Diyor ki Ahkaf 15'te bana ve anne babama verdiğin nimetlere şükretmemi bana ilham et ya Rabbi. Demek ki kardeşlerim Allah Azze ve Celle kullarına şükretmelerini emrediyor. Ve e, bunun zıttını da ne yapıyor? Yasaklıyor çünkü şükrün zıttı nedir? İnkar etmektir. Ve Allah Azze ve Celle kullarından şükredenleri övüyor ve onları en güzel şekilde, en güzeliyle vaat ediyor. Ve şükretmeyi aynı zamanda Allah'ın kullarına verdiği lütfun ve karşılıksız vermenin artırmasına bir sebep kılıyor Azze ve Celle. Ve diyor ki, Bu تَأَذَّنَا رَبُّكُمْ لَا اِنْ le لَا اَز۪يدَنَّكُمْ Rabbiniz nasıl hidayet ediyor? Eğer şükrederseniz le in şekartum şükrederseniz le azi muhakkak ki artırırım buyuruyor Allah azze ve celle. Le in kafartum. Ama benim sizin üzerinize olan nimetimi inkar ederseniz in azabi le muhakkak ki benim azabım çok şiddetlidir buyuruyor Allah azze ve celle. Şükrederseniz artırır ama inkar ederseniz Allah Azze ve Celle'nin azabı çok çetindir buyuruyor İbrahim Suresi 7. ayeti kerimesinde. Demek ki kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin nimeti bizim üzerimize olan her türlü nimetini insanlığın, insanların kullarının masiyette kullanmaması gerekir ve bu ne demektir? Nimet verici olanın sadece ve sadece Allah olduğunu bilmesi gerekir. Bundan başkasına nedir? Bu nimetin verici, nimet verici olarak Allah'tan başkasını tanımaması gerekir. Ne falanın yüzü hürmetine, ne filanın yüzü hürmetine nimet verilmez kardeşlerim. Nimeti veren, ihsan sahibi olan ancak ve ancak Allah Azze ve Celle'dir kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Çünkü Allah azze ve celle kendisine şükredilmesini ister ve nimetin sadece kendisinden olduğunu haber verir. Der ki Allah azze ve celle'nin Hel suresi 83. ayeti kerimesinde ya <gülüyor> ni'metallah. Allah'ın nimetini tanırlar. Summe <gülüyor> yunkirunaha. Sonra da onu inkar ederler. Allah Azze ve Celle'nin üzerlerine olan nimetini tanıdıkları halde inkar ederler. Bu وَاَكْتَرُهُمُ kafirun Onların çoğu kafirlerdir, inkar edicilerdir buyuruyor Allah Azze ve Celle. Yani nimeti Allah Azze ve Celle'nin verdiği nimeti ne yaparlar? Bir başkasına nispet ederler. Ya biz Hacı Bayram'da dükkan var. Adam diyor ki bak diyor Hacı Bayram'ın yüzü suyu hürmetine nimetlenirler, rızıklanırlar. Bir de onu sevmezler ona karşı gelirler. Nimet verici Allah'tır kardeşlerim, başkası değildir. Hiç kimseye Allah falancanın yüzü suyu hürmetine veya falanca yerde yaşıyor, şey yapıyor de, ne rızkını genişledir ne de daraltır kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin inşallah. Kendisine bolca şükreden, verdiği nimetlerden dolayı Allah'a hamdeden, kullarından eylesin. Allah Azze ve Celle bize verdiği imandan dolayı ona hamdü senalar olsun. Allah Azze ve Celle'nin Celle'ye bize verdiği, indirdiği Kur'an'dan dolayı hamdü senalar olsun. Allah Azze ve Celle malımızda, sıhhatimizde afiyet verdiği için ona hamdü senalar olsun. Her türlü nimetten dolayı Allah Azze ve Celle gizlisiyle, saklısıyla, özel olarak ve genel olarak verdiği her türlü nimetten dolayı Allah Azze ve Celle'ye hamdü senalar olsun. Allah el-mennandır, çokça verendir, ihsan sahibidir. Bize de genişlik versin. Hamdeden, şükreden ve şükrettikçe de her türlü nimetini artıran kullarından eylesin. Allahümme amin, subhaneke, Allahümme ve bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ente estagfiruka ve atubu ileyk ve ahiru da'vana rabbil alamin.